Bu dağ devrilecek bir dünya biliyor musun? O dağdaki bak. Bak. Bak. O görüyor musun? Bak O boyunluğunu şu gibi bak Oradan bir daha, bu dağ, Bakın niye ilk falan evet. Öyle olsun